Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde ilk gün Müslüman olanlarla yıllar sonra Müslüman olanların aynı olmadığını Allah işaret ediyor. Hatta ve hatta Mekke'nin fetinden bir hafta önce Müslüman olanla Mekke'nin fetinden bir gün sonra Müslüman olanı bile Allah'a aynı tutmuyor. Çok fark var silme arasında. Kimlik, karakter, takva, Allah katındaki e, yatırımlar bakımından çok önemli farklılıklar var. Tekrar sözümüzü toparlayacak olsak biz Ashab-ı Kiram'ın kadınlarını, kızlarını konuşacağız. E, ama e, şunu bilmemizde yarar var. Yani mesela bir kadın düşününüz. E, Uhud Savaşı'na e, gidip Bedir'de Ebu Bedir'de ölen Ebu Cehil'in intikamını alması için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 O çağdan bu çağımıza gelelim. Bu ölmüş değildir hala. Hala ölmüş değildir. Yani kız çocuğunun doğum aneden haber verilmesine karşı silaha sarılmayan, ey Allah hayırlı büyütsün, nasip etsin. Darısı sizin başınıza demekle yetinen ama oğlu olunca carcurlar boşaltan cahiliye mantığı taşıyordur. La tedrun eyyuhum akrabu lekum nefa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 Bir kadın kazara, kazara olmaz da hani olmaz. Çünkü daha evlenmesine 10 sene kala karar vermiş üçüncü çocuğu olmayacağına. Kazara kaza oldu, yanlışlık oldu. Üçüncü çocuğa hamile kaldı anlaşıldı. Bütün şeytanlar, bütün şeytanlar, akrabaları, tanıdıkları, ne yapıyorsun kız sen? Niye sen ya?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 ümmetimi kurutmak isteyenlerin dilleri kurusun çünkü benim ümmetim azalıyor peygamberim çoğalmamızı istedi çoğalın iftihar edeyim dedi e doğurduk da yetiştirdik mi sani senin yüzünden sen yetişmediğin için ümmet yetişmedi bir iman la ilahe illallah cennete koymuyor mu? koyuyor bir la ilahe illallah dedirtemeyecek kadar zil cahil misin sen?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 Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huzuruna Binlerce sahabi Oturmuşlar namaz kılacaklar Ezanını bekliyorlar Binlerce sahabinin önüne Ya Resulallah diye söze başlıyor Ben arkamdaki bütün Müslümanların Kadınları temsilcisi olarak geldim buraya Haberin olsun diyor Söyle diyor efendim Kadınlar namına soruyorum diyor Bu nedir sizden çektiğimiz bizim Çamaşırınızı yıkarız Meninizi bize akıtırsınız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 yönlendirmiş ki burada çok önemli bir nokta kız çocuğu büyütmekle ilgili hadisi şerifleri var mesela hepimizin aklında olsun 3 kız çocuğunu imanlı ve erkek gözü değmemiş olarak evlendirip kocaya teslim eden cennettedir buyuruyor bunu herkes bilsin arkadaşlar 3 çocuk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 radıyallahu hanımı Ümmü Eyyub e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dayı tarafından, akrabalarından oluyor. Ama asıl mesele altı ay peygamber hizmetçiliği yapmış. Altı ay evinde peygamberi ağırlama şerefine vermiş bir kadın. Müthiş bir e, şerefe nail olmuş. Kıymetini bilmeselerdi bunlar e, allah Teala asla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 Ümmü veya Eme isimli bir kadın Eme binti Halid. Bu da çok meşhur. Yani babasından daha âlim, babasından daha hiç efendimizin yani genç yaşta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşma şerefine erdiği için. Her halükarda kardeşler, e, ashab-ı kiram'ın kadınları ashab-ı kiram'dan farklı değil. Ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle şereflenen onun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 yaşamak şerefine Allah kavuşturur. Ahirette de onlarla beraber kılar. Bu sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.